Iskat-ı salat namazın düşürülmesi demek kelime olarak. Hı hı. Iskat düşürmek demek. Salat da namaz demek. Namazın düşürülmesi. Ne demek namazın düşürülmesi istilah olarak? Kılınamayan namazların fidyesinin ödenmesi suretiyle hı hı. vebal ve günahının düşürülmesi demektir. Hı hı. Şimdi ıskat-ı salatla ilgili ayet var mı? Yok. Hadis var mı? Yok. Peki sahabe döneminde böyle bir uygulama var mı? Yok. Tabi'in döneminde var mı? Yok. Ee, bu daha sonraları hı hı. mesela oruç tutmayan kişi herhangi bir mazeretine binaen hı hı. hastalık, yaşlılık gibi bir mazerete binaen veya hamilelik, çocuk emzirme gibi bir mazeretine binaen oruç tutamayan sonra da bunları kaza etmeden ölen kişi hı hı. ne yapıyor? Ölen kişi veya daimi bir hastalığa tutuldu hı hı. daha kaza etme imkanı ortadan Olmadı. kalktı ölmedi de hı hı. daimi bir hastalık ama kaza etme imkanı yok. bunların fidyesini veriyor Aa, nasıl ki oruç bedeni bir ibadet namazda bedeni ibadet oruçta fidye verilerek kurtulduğuna göre Namaz. acaba namazda da fidye verilirse kurtulabilir mi kurtulamaz mı hı. bu hareket tarzı noktası bu onun için bazı alimler İnşaallah kurtulur demişler. İnşaallah. Ama oruçta kesin, kurtulur dendiği gibi evet, namazda kurtulur kelimesi asla yok. İnşallah, i̇nşallah Allah lütfeder kurtulurdu. Ancak her ne kadar ulemamızdan bir kısmı İnşallah dese de onların dedikleri bu değil. Günümüzdeki uygulama değil. Niye günümüzdeki uygulama değil? Şimdi günümüzde diyelim 50 yaşında ölen bir insan 50 yaşında. 12 yaşını erkek kabul edelim. Bulya da 12'sinde olsun. 12 çık. Çünkü sorumsuz. Bulya hı. kadar sorumluluk yok. Neredeyse 40 yıl kadar. 38 yıl. Değil mi? 38 yılı bu. Namaz kılmamış kabul ediyorlar. Hı hı. Dolayısıyla 38 yıl. Günde 6 vakit. Evet. 5 farz bir de vacip hı hı. bitir. Hı hı. 6. Ayda ne yapar? 30 ile çarpalım. 180. 180 vakit yaparlar. Biz 10 lira koyalım. Ne yapar? 1800 lira ayda. 12 ile çarp seneyi. Ki bu da bir de 38 ile çarpılacak. 38 ile çarptığınızda size bilmem 1 milyon ne kadar küsür ediyor. E 1 milyonu bulamıyorlar. Bulamayınca ne yapıyorlar? Diyelim ki 1000 lira var. Hı hı. 10 liradan ya ne yapar bu 1000 lira? 100 tanenin şeyi aldım verdim. Hı hı. 100 tane namazını kıldım mı? Kabul ettim mi? Namaz fidyesini kabul ettim. Kabul ettim. Geri sana hibe ettim gibi böyle. 38 yılı yani tamamlayana kadar, o bir milyon küsürü tamamlayana kadar al ver yapıyorlar. Bu bir oyundur. Bunun dinde yeri yoktur. Ya namaz kılacak bir insan ya da Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri'nin tövbe istiğfar ederek hayattayken kazaya devam edecek. Hı hı. Kazasını yaptıysa Allah kabul eder zaten tövbesiyle birlikte. Hı hı. Kazasını yapmadıysa Allah'ın dileğine kalmıştır. Diler affeder. Dilerse de günahı oranında azap eder sonra da cennetine onu girdirir. İnşallah. Biz bu konuda ayet, hadis ve sahabe fetvası icması olmadığı için ıskatı salat vardır diyemeyiz, veren de kurtulur diyemeyiz. Teşekkür ederiz hocam.